Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emri, ha geldi, ha gelecek. Artık O'nun gelmesini çabuklaştırmak istemeyin. Allah, müşriklerin koştuğu ortaklardan münezzehtir, yücedir. <gülüyor> melekleri kendi tarafından bir vahiyle ile kullarından dilediği kimselere benden başka tanrı yoktur. Bana karşı gelmekten sakının diye uyarmak üzere gönderir. <gülüyor>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 Onları akşamleyin ağıllarına getirir, sabahleyin otlaklara götürürken bambaşka bir zevk kalırsınız. <Gülüyor>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 Hem binmeniz hem de olsun diye atlar, katırlar, merkepler yarattı. Hem sizin bilemeyeceğiniz daha neler neler yaratacak. <gülüyor> <Sessizlik> doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. Kimi yollar ise eğridir. Şayet o dileseydi hepinizi toptan doğru yola getirirdi. <Sessizlik> O'dur ki gökten yağmur indirir. Hem içeceğiniz su ondan oluşur, hem de Hayvanlarınızı içinde otlattığınız ot ve ağaçlar.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 Altyazı geceyi ve gündüzü güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Diğer yıldızlar da onun emriyle size rahmet edilmiştir. Elbette aklını çalıştıran kimseler için bunda alınacak nice dersler var. <Sessizlik>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 hareketiyle sizi sarsmasın diye yeryüzüne ağır baskılar çaktı sabit dağlar koydu amaçlarınıza ermeniz için ırmaklar geçitler yerleştirdi <gülüyor> Yol bulmada yararlanacağınız daha birçok alametler, işaretler koydu. Yıldızlarla da bir kısım insanlar yol bulurlar. <gülüyor> Yaratan hiç yaratamayana benzer mi? Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? <Gülüyor> Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız mümkün değil sayamazsınız. Gerçekten Allah Gafurdur, Rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsane boldur. <Sessizlik>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 hep ölüdürler diri değildirler kendilerine tapanların bile ne zaman diriltileceklerini bilemezler Ellezina <gülüyor> la Sizin ilahınız bir tek ilahdır. Öyleyken, ahireti inkar edenlerin kalpleri bu gerçeği de inkar eder. Hep kibirlenip dururlar. <gülüyor>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 Onlara Rabbiniz ne gönderdi denildiğinde öncekilerin masallarını derler <gülüyor>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 P الملائكة me أنفسهم pumi السلام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 O halde girin bakalım, içinde ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından. Ne fena bir yerdir o kibirlilerin yeri derler. فطيل <تصفيق> الليالي الذين تلقوا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 ادخلونها تجري من تحت ذل أن أولهم فيها ما يشاءون cennetleri. Oraya girecek onlar. Zemininden ırmaklar akar. Onlara orada ne isterlerse var. İşte Allah, müttakileri böyle mükafatlandırır. <gülüyor> Onlar ki melekler canlarını tatlılıkla alırlar. Selam size. Yaptığınız işlerden dolayı buyurun cennete derler. <gülüyor> كن طول الذين من قرن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 kendilerini buldu yaptıkları kötü işler sarıp kuşatı verdi onları alay ettikleri şeyler <gülüyor>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 رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطابوت أمين <Sessizlik> <Sessizlik> Biz her millete bir peygamber gönderdik. O da Allah'a ibadet edin, tağut'tan uzak durun dedi.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 Onların hidayete gelmelerine ne kadar düşkün olsan da, şunu bil ki, Allah dalalette bıraktığı kimselere hidayet vermez. Onlara yardım eden de bulunmaz. وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْتَ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 diriltecek ki, hakkında ihtilaf ettikleri, o baş, o diriliş gerçeğini meydana çıkarsın. Ve bunu inkar edenler de kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler. İnnemâ tavlûne el Herhangi bir şeyin olmasını istediğimizde sadece ol deriz. O da hemen olu verir. Vallazihinha <Sessizlik>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 Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Bunu bir bilselerdi. <gülüyor> o muhacirler hak yolda sabreder ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا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 Emma ga xây em thì Şer planları hazırlayanlar, emin mi oldular, Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmesinden, yahut hiç ummadıkları bir yerden azabın gelmesinden? <gülüyor> Yahut gezip dolaşırlarken Allah'ın kendilerini kıskıvrak yakalamasından, çünkü onlar kaçıp kurtulacak durumda değildirler. اَوْ <gülüyor> Yahut da kendilerini korkuta korkuta, eksilte eksilte alıvermesinden emin mi oldular? Demek ki Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. <gülüyor> mı ki Allah'ın yarattığı şeylerin gölgeleri bile nasıl sağdan soldan sürünüp Allah'a secde ederek dönmektedir. <Gülüyor> Kötlerde ve yerde ne varsa, hepsi herhangi bir canlı olsun, melaike olsun, hepsi Allah'a secde eder, asla kibirlenmezler. Ya da'fûne râb üstlerindeki Rablerinden korkar ve kendilerine ne emredilirse onu yaparlar. <Sessizlik> Allah buyurdu ki, iki tanrı edinmeyin. O ancak tek tanrıdır. O halde yalnız benden korkun. Ve <gülüyor> Göklerde ne var, yerde ne varsa hep onundur. İtaat daima onadır. Öyleyken Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Dümme Hem sizde nimet namına ne varsa hepsi Allah'tandır. Kaldı ki size bir sıkıntı dokunduğunda da yalnız O'na yalvarırsınız. <gülüyor> Ama sonra sizin o sıkıntınızı giderince... İçinizden bir kısmı hemen rablerine ortak koşarlar. <gülüyor> İşte bunca nimete şükür yerine neticede böyle nankörlük ederler. Şimdi bir süre eğlenin bakalım. Yakında başınıza gelecek akibeti öğrenirsiniz. Why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 Onlardan birine, bir kızının dünyaya geldiği müjdelenince, öfkesinden ve üzüntüsünden yüzü mosmor kesilir. <Gülüyor> yum sıkı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 الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يَعْمَلُونَ إِيمَانًا زُلْوًا وَيُرِيدُ اللَّهُ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 الله جل أرسل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 What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 Rabbin bal arasına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine göz göz ev, kovan edin. Döldekulî <Sessizlik> Ya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 وَالْمِنْ فُوْمَةَ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 Ben maril eldi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 والله قد لكم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 بَلَا تَكُرِبُونَ لِلَّهِ الْأَنْفَسَاتَ إِنَّ اللَّهَ يَمُوتُ وَأَن artık birtakım benzetmelerle temsillerle Allah'a benzerler icat etmeyin çünkü Allah benzeri olmadığını bilir ama siz bu gerçekleri bilmezsiniz. bu <Gülüyor>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 <النصفيق> <النصفيق> ولله غيب السماوات والأرض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 وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظهركم ويوم إقامتكم تستخفونها İzlediğiniz <gülüyor>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 ani atna nawja'al ankum sarabi sarabi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 Eğer bunca nimetlere rağmen yüz çevirirlerse, sen sorumlu değilsin. Çünkü senin açık tebliğden başka bir görevin yoktur.. <gülüyor>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 zalimler cehennem azabını görünce yalvarıp yakarırlar fakat ne azapları hafifletilir ne de kendilerine mühlet verilir <gülüyor>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 O gün zalimler Allah'ın hükmüne teslim olur, uydurdukları tanrılar da kendilerini bırakıp, ortalıkta görünmez olurlar. <gülüyor>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 Allah'a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 sözleşme yaptığınızda Allah'ın huzurunda verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kefil ederek bağlandığınız yeminleri teyit ettikten sonra bozmayın. Hiç şüphe yok ki Allah yaptığınız her şeyi bilir. <Sessizlik> بقوة أن كافا تتخذون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 Allah'a verdiğiniz sözü değersiz bir menfaat karşılığında sakmayın. Zira ahirette Allah nezdinde olan nimet eğer bilirseniz sizin için elbette daha hayırlıdır. <gülüyor> Bizim elinizdekiler tükenir ama Allah'ın elinde olanlar bakidir Biz sabredenleri işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek kötülüklerini bağışlayacağız ben ne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 yocamır Kur'an okuyacağın zaman o kovulmuş şeytandan Allah hasın. <Sessizlik> aslında iman edip Rablerine güvenen ve dayananlar üzerinde onun bir nüfuzu yoktur. <gülüyor> ancak onu dost edinenler ve onu Allah'a ortak sayanlar üzerindedir <Sessizlik> Biz bir ayetin yerine, onun hükmünü nesh edecek, başka bir ayet getirdiğimiz zaman, ki Allah, göndereceği ayetleri pek iyi bilmektedir, onlar, sen iftiracının tekisin, dediler. Hayır, hiç de öyle değil. Onların çoğu, işin gerçeğini bilmiyorlar. <gülüyor>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 Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlerdir ki, uydurdukları yalanı Allah'a mal ederler. İşte yalancıların ta kendileri onlardır. Lenn katabillah.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 Çünkü onlar dünya hayatını ahirete üstün tutmuşlar, ahiretlerini dünyalarına feda etmişlerdir. Ve çünkü onlar inkarı tercih ettikleri müddetçe Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. <gülüyor> Kimselerdir ki, Allah onların kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemiştir. İşte hakkı göremeyen gafiller onlardır. <gülüyor> Hiç şüphe yok ki, ahirette de hüsrana uğrayanlar, onlar olacaktır. Dumma <gülüyor> in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 يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس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 Açlık ve korku elbise gibi kaplıyı verdi bütün vücutlarını. <Gülüyor>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 Onun için siz Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve hoş olarak yiyin. Yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız onun nimetlerine şükredin. <Gülüyor>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 وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَيْسِمَتُكُمُ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 Onların bütün bulacakları dünyanın azıcık bir zevkidir. Onlara gayet acı bir azap vardır. <gülüyor> Yahudilere de daha önce sana bildirdiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Bununla biz onlara zulmetmedik. Lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Zümme inna râbbeke billedînâ. Bundan sonra şunu bil ki Rabbin Cahillik sebebiyle fenalık yapan peşinden tövbe edip halini ve işini düzeltenleri bağışlar. Rabbim onların bu hallerinden sonra Elbette gafur ve rahim olduğunu gösterir.. <gülüyor>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 Allah'ın nimetlerine şükreden bir zat idi. Çünkü Allah, onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. <gülüyor> Biz ona dünyada iyilik verdik elbette o ahirette de salihlerden olacaktır. <gülüyor> Sonra da sana vahyettik ki doğru yola yönelerek İbrahim'in dinine tabi ol. Zira o müşriklerden değildi. Ve inne Rabbim Umu bemeye oermekmek cumartesi tatili ancak onda ihtilaf edenlere farz edilmiştir. Rabbin kıyamet günü. İhtilaf ettikleri hususlarda onlar hakkında elbette hükmünü verecektir. <gülüyor>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 وَسِيرُوا عَنِ الصُّبُرِ كَإِنَّ مَن فِي الْغَائِبِ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 Çünkü Allah fenalıktan korunanlar ve hep güzel davrananlarla beraberdir.